Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Deniz bende. Evet, e, Surahart'ın Saygılı Anne Baba, Saygılı Çocuk Kitabı'nın izinde... ...şiddetsiz iletişimin e, çocuklarla ilişkimize nasıl katkıda bulunabileceğini... ...araştırmaya devam ediyoruz. E, Canan, kendime empati... ...ne demek... Evet, e, geçen haftalarda böyle başlamıştık e, şiddeti iletişimin e, iletişim akışını anlatmaya. İlk başta niyetlerden de bahsetmiştik. Nasıl e, niyetimiz ne e, bağ, bağ kurmak mı yoksa hep haklı çıkmak mı haklı olmak mı diye. Oradan devam edelim e, diye düşündük bugün de. Yani nasıl bir diyalog kurarız? Nedir o seçeneklerimiz nedir bu iletişimde? Çünkü bazen çok konuşuyoruz, bazen de dinliyoruz. Bazen dinlemeyi unutuyoruz, konuşuyoruz. Bazen geri adım atıp belki ona izin vermek, çocuğumuza izin vermek, e, onu fark etmek. Büyüm e, olan burada birbirimizi duymak galiba. Değil mi? İkimiz de duyulduğumu fark edildiğimiz anda o zaman orada bir bağ kurulmaya başlıyor yavaş yavaş. E, bununla ilgili böyle bir e, akış desek Yani böyle hani şema olarak düşünseniz nasıl olur diye böyle kafanızda canlandırmanız için belki kolay olur diye böyle karşımıza seçeneklerimiz var. Yani durabiliriz ilk önce bir kendimize empati verebiliriz veya karşı tarafa empati verebiliriz veya kendimize ifade edebiliriz diye üç tane seçenekten giderken böyle kendine empatiyle başlayalım diye konuştuk Deniz'le. Kendime empati... Evet yani birisi sana bir şey söylediği zaman ve sen e, o anda... Öyle, e, duymakta zorlandığın bir şey var. Tetiklenmek pek hoşuma gitmiyor cümle de. Duymakta zorlandığın bir anda belki bir... Ya bana ne oluyor deyip bir bakmak. Ben ne hissediyorum? Şimdi... Neye ihtiyacım var? Evet. Bu söylediklerimiz bazen... Böyle bana bile başka ya, bir dilde geliyor. geliyor. Evet. <gülüyor> o yüzden sana sormak istiyorum. Mimoza'nın liseli dönemini hatırlar mısın? Böyle sana kızmış. Bir şey demişsin kızmış. O anda bu iletişim şemasında nasıl bir adım atıyor? Kızmış ve diyor ki anne yapmayacağım. Ee, konuşmak istemiyorum Aa, diyor. Evet konuşmak istemiyorum diyor. Ne yapıyordun? Yani ilk önce bir derin bir üzüntü <gülüyor> ee, yani şeyim ilk şeyim şaşkınlık ve üzüntü oluyordu. Ee, hala oluyor. <gülüyor> Konuşmak istemiyorum dendiği zaman ya bir dakika ya ne oldu be? İlk önce böyle kafamda Allah kahresi ne oldu? Nereden? <gülüyor> ne yaptım ben şimdi gibi? İlk önce bir kendimi suçladığım bir yer oluyor tabi ilk becerdiğim şey. Sonra hemen ona gidip ya. Ne kadar da zor konuşmak, hani bu kadar da zor olamaz gibi onu da böyle bir hafif yargıladığım bir şey oluyor. İlk önce ben böyle bir suçlamaları yargılamadım. Gidiyorum ki bizim Şema'da da var zaten biliyorsun. Ee, bir karşılıklı bir yargılama şeyinden geçiyorum patikasında. Sonra orada durduğum zaman, ya bir dakika evet ben bunu duyunca üzülüyorum... Ee, galiba benim tek istediğim onunla bir şey kurmak, bağ kurmak, bir şeyler paylaşmak. Ee, orada bir kendime baktıktan sonra ona ancak gidebiliyorum. Ama ilk önce on, onunla ilgili bir bağlantı kuramıyorum. Ne zamanki bir dakika ben ne istiyorum şu anda? Ya ben, ben de görülmek istiyorum. Niyetimde görülmek istiyorum. Onunla bağ kurmak, arkadaşlık yapmak istiyorum. Sohbet etmek istiyorum. Merak ediyorum onu. Ee, bir kendimi böyle bir Merkezlediğim zaman ondan sonra ona merakla gidebiliyorum. Yoksa öbür türlü merakım gelmiyor. Çünkü önce kendi içimdeki dalgalanmaları böyle bir e, hafiflettiğim, e, durulduğum zaman diyeyim. Bende böyle gelişiyor olay. Ama genellikle ilk tepkim kendime. Hay Allah ne yaptım şimdi. Hmm. <gülüyor> Sende nasıl oluyor bilmiyorum ama. <gülüyor> ben... ya, e, çok benzer şeyler oluyor. Aynı zamanda hani... Radyoda bizi dinleyenler için böyle canlı bir örnek düşünmeye çalışıyorum. Şimdi iletişim kurarken e, bazen biz konuşuyoruz, bazen de dinliyoruz. Şimdi bu bazen de dinliyoruz dediğim zaman ben kendi halimden haber vereyim. Kimi zaman eğer dikkatim başka bir yerdeyse ya da kendi düşüncelerimde ise karşımdakinin söylediğini zaten önemli bir bölümünü ben duymuyorum. Çünkü kafamda bir şey ona cevap yetiştiriyor ya da başka bir konuyla ilgileniyor. Şey gibi hani görünmeyen iki adır ayrı radyo kanalı gibi oluyoruz. Karşımda bir insanla ben böyle bakışıyorum. Gözümden ne hep şey geliyor böyle eski radyolardan iki tanesini karşılıklı koymuşsun. Aynı anda da farklı frekansları açmışsın konuşuyorlar. Hangi radyoyu duyabilirsin? Yani ne karşıdaki konuşurken seni duyabilir ne sen e, konuşurken karşıdakini duyabilirsin. Böyle bir durumda benim ilk dikkat koyduğum şey e, dikkatimi yöneltmek. Çünkü dikkat böyle bizim Alper Süzer Ankara'dan e, çok güzel bir söz söyledi. Geçenlerde bir seminerde e, hatta egzersizini yaptırdı. Dikkat geziniyor. Hı hı. Mesela şu an bizi dinliyorsunuz radyoyu dinliyorsunuz. Bir bakar mısınız dikkatiniz nerede? Bizim hı hı. sesimizle mi? Yoksa hani dışarıdan gelen sesler de sizi alıp götürüyor mu? Ya da kendi zihninizde bir takım düşünceler var ve oraya mı daldınız? Bir bakar mısınız dikkatiniz şu an nerede? Bunun söylediğin çok hoşuma gitti. Gerçekten dikkat çok da kıymetli. Yani birinin sana değer verdiğini dikkatinden anlarsın değil mi? Yani sen ona dikkatini verdiğin kadar ilişkin var esasında. Çok hoşuma gitti bu söylediğin ve radyo frekansı da o örnek de hoşuma gidiyor. Çünkü aynı frekansda olmadığı müddetçe birbirini duyman zaten çok zor. Evet ve tam bu noktada ben hani böyle durumlarda böyle yavaşlamak diye tabir ediliyor. Aslında yavaşlamakla birlikte dikkatimi de her ne oluyorsa oraya doğru davet etmekten söz ediyorum. Böyle Hı -hı. dikkatimi davet ediyorum şu an ne diyor? Hakikaten şu an radyoyu dinliyorsanız dikkatinizi bize doğru davet ettiğinizde belki Canan'ın ve benim söylediğim kelimeler daha fazla size ulaşabilir. Dikkatini verdiğinde de şu an Sayda ne söylüyor diye bakarken benim yaptığım eğer duymakta zorlandığım dediğimiz yani bir şey söylüyor. Ben konforsuz duygular hisler duyuyorsam yani bir şu sussa da cevap vereyim haline girdiysem daha da dikkatimi... ...o insanla aramdaki alana ve o alanla da kendi ilişkime çekiyorum. Yani seninle benim aramda şimdi bir alan var, ikimizin e, halinden oluşan... ...aynı zamanda senin bütünlüğün içinde bir şey oluyor, benim bütünlüğüm içinde bir şey oluyor. Dikkat hakikaten alana ve bende olana getiriyorum ki bende olan... ...her ne hal ise aslında bana kendime empatinin anahtarını veriyor. Kendime empatiden bizim şiddetsiz iletişimde bahsettiğimiz kendi duygu ve ihtiyaçlarımla bağlantı kurmak. Çünkü gücümü ben ihtiyaçlarımın farkındalığından alıyorum. Çünkü güç kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için iç ve dış kaynaklarımı harekete geçirme kapasitem. Eğer ben iç ve dış kaynaklarımı harekete geçirme kapasitemi ortaya çıkarmak istiyorsam ihtiyaçlarımı bilmem. katkıda bulunur. Öbür türlü bana senle konuşmak istemiyorum dediğinde bütün öfkemi hakim kılarsam alana o zaman beni ihtiyaçlarımın farkındalığı değil, konforsuz duygularım... yönetmeye başlıyor. Evet. Öfkemin dolmuşuna biniyorum. Yani çocuğun sana veya başka biri de olabilir mi çocuktan bahsettiğimiz için ...hoşlanmadığım bir şey söylediği zaman e, bir gerçekten yavaşlamak veya merak etmek... E, ...işte dikkatini bir dakika ya ne oluyor şu anda, bende ne oluyor bunu duyduğum zaman dediğin zaman... ...zaten orada bir otomatikman bir şey oluyorsun, bir duruluyorsun dediğin gibi... ...evet ya üzülüyorum gerçekten ve hani bir, bir bakayım de, derken zaten o dikkatini bir dakika... Tekrar kendinden alıp karşı tarafa yöneltebilecek bir anın geliyor. Hı hı. Ee, yani ilk, ilk evre birinci aşama. Evet yani ilk önce bir kendin çok böyle şey olduğun zaman kabardın öfkelendiğin, kızdığın zaman bir kendine bakmak. Sanki hı hı. kendine empati. Ve burada eğer ben şeyle e, kendimi çok sınıyorum. Mesela dikkatimi kendime getirdim. Eğer doğrudan işte şu an mesela e, kafam karıştı ve anlamak istiyorum gibi bir yere gitmiyorsam Hala işte ya ne saçmalıyor filan gibi düşünceler yargıcı ya da böyle analiz eden ya da teşhis eden e, Ya da benim içimde istediğimi yaptırmak isteyen sesler varsa O zaman anlıyorum ki hakikaten ben şu an kendime empati veremiyorum Çünkü kendime empatiden hakikaten kastım ...kendi o anki ihtiyacımla buluşmak ve o ihtiyacı gerçekleştirmek üzere... ...ricalarda bulunmak, adım atmak, eylem yapmak ya da bir söz söylemek. Böyle bir durumda tekrar kendime empatiye dönüyorum. Bazen o konuşma için bunu yapamayabilirim. O zaman konuşmaya mola verip bir kenara çekilip bir on dakika kendime alıp... ...ondan sonra tekrar geri dönebilirim. Şema açısından düşündüğüm zaman... Aslında çok basit soruları var Ben ne görüyorum Ne duyuyorum Ne hissediyorum Neye ihtiyacım var ve ne istiyorum Sorularına yargısız Yorumsuz teşhissiz bir yerden cevap Verebilmek Bu noktada niyetim bağlantı kurmaksa Çünkü her zaman Bağlantı kurmak niyetiyle hareket Etmiyor olabilirim Bağlantı kurmak Yani bağlantı kurmaktan da kastım Karşımdaki insanın dünyasında ne olup ne bittiğini anlayıp, kendi dünyamda ne olup ne bittiğini de ona hediye etmekse benim niyetim. O zaman çeşitli seçimlerde bulunabilir. Hı hı. Evet, ee, o seçimlere geçmeden önce istersem bir müzik arası verelim, oradan devam edelim. Ee, bugün Barış Manço'dan çalıyoruz, günaydın çocuklar. Çocuklar, günaydın çocuklar Hep güler yüzlere karşılarsınız beni Hey hey, hey günaydın, günaydın çocuklar günaydın. Sabah akşam bıkmadan dinlersiniz beni Dün gece düşündüm de Renkler olmasaydı Yaşanmazdı bu dünyada korktum odur ki Kapkara bir dünyayı, isteyenler var aramızda. Oyun ister, bazen büyükler, tabancalar, kılıçlar, tüfekler. Zevk meselesi bu, karışılmaz. tartışılmaz zevkler ve renkler sizin olsun. Bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara. Hey, hey. günaydın çocuklar. Günaydın. Siz hiç kırmızı bir ağaç gördünüz mü? Hey hey, hey, hey. günaydın çocuklar günaydın. Gökyüzü neden mavi düşündünüz mü? Başak sarı, çim yeşil Her şeyin bir rengi var Değişmez doğanın dengesi Mor, turuncu, sarı Eflatun pembe haki Çamur bile kahverengi Oyun ister bazen büyükler Tabancalar, kılıçlar, tüfekler Zevk bu karışılmaz Artışılmaz zevkler ve renkler sizin olsun Bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara Azakta bir ülkede insanlar anlaşmış, tam silahları bırakırken. içlerinden ikisi hemen karşı çıkmış, sonuçta onlar kazanmış. İkisinin de önünde birer giyme varmış. Biri yeşil, diğeri kırmızı. Bir, iki, üç demişler, basıvermişler. Ve sonunda dünya kapkaranlık olmuş. Tam istedikleri gibi. Örneşler, bazen büyükler, tabancalar, kılıçlar, tüfekler, zevk meselesi bu karışılmaz. Artışılmaz zevkler ve renkler sizin olsun. Bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara. Bütün Canan Barışman çocuğu aldıktan sonra söylemeden edemeyeceğim. demeyeceğim? Barışman çocuğu e, büyük bir nasıl söyleyeyim? Ee, sevgiyle hatırlıyorum ve onun e, hayatında hem bana hem de e, binlerce çocuğa kattığı e, umut. ...mutluluk, neşe ve şefkat için teşekkür ediyorum. Ben de bu bilgiyi bilmiyordum. Şahsen tanıyor galiba değil mi? Barış ee, Yani bir ahbaplığımız yoktu ama <gülüyor> gazetecilik döneminde... E, ...onunla röportaj yapma imkanı bulmuştum bir iki sefer. Görüşmüştüm ve çok güzel hatıralarım var. O yüzden almış olduk. Evet. Teşekkürler. Evet programın ilk bölümünde kendine empati dedik. Ee, şimdi de karşı tarafı empati olarak karşı tarafa empati yap yapmayı hiç, e, konuşabiliriz. Bizim iletişim akış cezergesinde. Ee, yani duya, anne olarak e, baba olarak duyarlı anne baba olarak değilim veya ihtiyaçlarına dikkat ediyoruz. Karşı tarafın onu hep konuşuyoruz. Ee, çocuk doğduğundan beri onun... Nasıldır na, ne yapıyor ne ihtiyacı var stresini fark ediyoruz acıktıysa hemen hemen gidelim yemek yapalım mama yapalım diyoruz ee, hem onun ihtiyaçlarına dikkat ediyoruz hem de onu böyle anlamaya merak etmeye böyle hep gözlemliyoruz doğduğundan beri gittikçe çocuk büyüyor. <gülüyor> e, kendini ifade etmeye başlıyor yavaş yavaş. Ve orada da, sırada da hoşlanmadığımız, bizi rahatsız eden bir takım iletişime girdiğimiz zaman ne yapıyoruz, ne yapabiliriz e, dediğimizde bir kendini empatiden bahsettik. Şimdi karşı taraf empati yani çocuğa nasıl empati verebiliriz? Onunla ilgili birkaç örnek verelim istersen. Ya bunu e, örneklerine girelim Canan. Bunun öncesinde ben e, çocuk ...dediğimde... ...bir etiket olduğunun... ...dikkatini de... ...sunmak istiyorum... Ee, ...şimdi bir... ...gerçekten yaşı nedeniyle... ...çocukluk döneminde olduğunu... ...ifade ediyor çocuk kelimesi... ...ama aynı zamanda çocuk bir etiket... Hı hı. ...nasıl bir etiket... ...çocukluk etme dediğimiz zaman... ...ne demek istiyoruz mesela... ...birine... ...onun farkındalığını sunmak istiyorum... ...burası benim için kıymetli... ...çünkü... Benim evimde aslında çocuğumla ilişkimde karşımda bir birey var. Şey gibi işte şu anca karşımda Canan var. Ee, Canan şu yaşında biri gibi. Ç evde de işte altı aylık, üç yaşında, yedi yaşında gibi bir birey var. Çocuk etiketine hareket ediyorsam. Ve eğer ben kendi kültürel koşullanmalarımdan, kendi okuduklarımdan, kendi ailemden getirdiklerimden bu etiketle ilgili bir takım e, ön yargılar içindeysem empatiymiş gibi oluyor. Aynı diğer etiketlere davrandığım gibi. O yüzden... Öncelikle benim davet edeceğim şey her kimle empatik bir alan oluşturmaya çalışıyorsam öncelikle benim bu insanla ilgili bir etiketim var mı diye fark etmeye davet ediyorum. Onu fark ettiğimde tekrar dikkatimi o gezinen dikkatimi etiketlere takılan dikkatimi karşımdaki o biricik varlığa getirebilir miyim? Ve kendime dürüst olabilir miyim? Bu biricik varlıkla bağlantı kurmak istiyor muyum? Onun duygu ve ihtiyaçları gerçekten benim için kıymetli mi? Eğer değilse burada tekrar kendime empati ve desteğe dönebilirim. Tam bu noktadan eğer gerçekten bağlantı kurmak istiyorsam bakabilir miyim? Şu an ve burada bütün etiketlerimin ve yargılarımın dışında, ötesinde bu birey Kaç yaşında olursa olsun ne hissediyor olabilir? Neye ihtiyacı olabilir? O zaman çünkü hakikaten merak uyanıyor içimde. Ve burada ben e, çocuklarla ilişkimde çok ters köşelere düşüyorum. Mesela benim yaramazlık etmek dediğim şeyler çocuğun dünyasında eğlence oyun olabiliyor. Ya da benim e, şu an çok tehlikeli bir şey yapıyor. Ondan sonra bu ne reza çocuk dediğim böyle şeyler yapar mı dediğim bir eylemde yine çocuğun dünyasında keşif ihtiyacına denk gelebiliyor. Şimdi bunları fark edersem birey olduğu için o zaman bir bağlantı kurup birlikte... Ee, bir şeylere karar vermeye başlayabilirim Bizim öğretmen arkadaşlarımız da sınıflarda giderek bunu yapmaya başladılar ee, Konuşmuştuk sen de hatırlıyorsun evet. Çocuklarla birlikte mesela duyabileceğimden daha yüksek sesle şu an sınıfta du duyulan ses Arkadaşlar ne yapalım dediğinde öğretmen arkadaşlar Çocuklar sınıftaki o bizim gürültü ödediğimiz hali Çözümleyici çok yaratıcı şeyler buluyorlarmış <gülüyor> ...tahmin ediyorum... ...mesela şey gibi... ...örtmemiş işte siz şimdi anlatın... ...biz şu kadar şey yapalım... ...ondan sonra da şu kadar süre bize oynayalım... ...gibi... ...şeyler bulabiliyorlar... ...dolayısıyla çocuğu, çocuğumun... ...empati vermeden... ...hani bağlantı kurma istiyor muyum... ...oraya bakmak ve etiketlerimin, yargılarımın... ...yorumlarımın dışında bir dil kullanmak... ...o ne görüyor... ...ne duyuyor diye merak etmek... ...onun gözlerinden ne oluyor... Ne hissediyor, neye ihtiyacı var, ne istiyor diye anlamaya çalışmak diye anlıyorum. Evet, yani Mimoza'nın seninle konuşmak istemiyorum anne dediği zaman, o zaman belki onun, yani çok mu sıkılıyorsun şu anda, çok mu daraldın biraz zamanı mı Okuldan geliyor çünkü çocuk, hemen ben ondan bağlantı kurmaya çalışıyorum. Şu an konuşmak istemiyorum diyor. Yani biraz rahatlamak ister misin? On, on dakika sonra bir çok sıkıştın herhalde. Çok gerginsin diyebilirim. Anlamaya çalışabilirim. Sessiz empati de yapabilirim o anda. Yani onun onun dünyasını dediğin gibi bir merak edip ne oldu? Ne oldu? Ben orada kendimi işte Ay benle konuşmak istemiyor. Triplerine girme girip oradan çıkıp kendime empati verip sonra tekrar çocuğa bir empatiyle, merakla yaklaşabilirim. Burada bir şey çok kıymetli geliyor bana son zamanlarda sadece çocuklarla ilişkide değil bir patern olarak yani tekrarlayan bir davranış biçimi olarak dışarıda olup biten her şeyin benimle ilgili olduğunu zannetme alışkanlığından da vazgeçmek çok faydalı. <gülüyor> Dışarıdadan kastım yani konuşmak istemiyorum diyen biri bu çocuk olmak durumunda değil bazen eşin olabilir arkadaşın olabilir. Aa işte beni beğenmiyor beni sevmiyor düşmek çok kolay. Aynı zamanda aslına bakarsan insanız ve he, türlü türlü hallerimiz var. Bazen de hiç seninle ilgisi olmayan evet. e, şeyler oluyor. Çoğu zaman hatta ben tahmin ediyorum ki ben kendimden bildiğim çoğu zaman da karşı tarafla ilgisi yok mesela dışarıda benim başıma hala geliyor. Yani e, yetişkin kadınım, annem de 80 küsur yaşında. E, bir yerden eve gittiğimde Hakikaten bazen insanın alana ihtiyacı oluyor. Hı hı. Rahatlamaya ihtiyacı oluyor. Belki yarım saat sonra annemle daha kaliteli bir sohbet yapacağım. Öyle şeyler de olabiliyor. Evet yani... Aynen dediğin gibi orada da hani beklentiye de girmeden yani illa çocuğumla bir şeye gireyim e, ilişkiye gireyim bağlantıya gireyim işte iyi anne olayım onun onunla beraber olayım şeyine girmen o beklentiyi bırakınca çocuk da rahatlıyor zaten bir müddet sonra kendisi gelip konuşmaya başlıyor da öyle girer girmez saldırınca da dediğin gibi alan alan ihtiyacı karşılanmadığı için de konuşmak istemiyorum diyebiliyor. Evet bir, bundan sonraki aşamada. Belki üçüncü bizim iletişim bakışındaki şeyimiz kendini ifade etmek. Evet yani bütün bu söylediklerimiz de bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler hali değil tabii. Şimdi destil iletişimde benim en hakikaten aklımı yatıran beni böyle destil iletişimde yürümeye devam ettiren şey... ...kendi gücümden hiç vazgeçmemeyi... ...kendi ihtiyaçlarımdan hiç vazgeçmemeyi... Öğren, ...öğrenmem için çok katkıda bulunan bir metot olması... ...benim o an benim iletişim ihtiyacım varsa... ...benim paylaşma ihtiyacım varsa... ...ve karşımdaki insan çocuk veya değil... ...konuşmak istemiyorsa... ...kendimi de ifade edebilirim... ...yani son bir haftadır... ...ondan sonra... ...üç akşamdır eve geliyorsun... Ondan sonra ben seninle bağlantı kurmak istiyorum ve üç keredir senden konuşmak istemediğini duydum. Merak ediyorum sende ne olduğunu deyip anladıktan sonra kendimi ifade Ben de seninle bağlantı kurmak istiyorum, seninle paylaşmak, e, sohbet etmek istiyorum. Hı hı. Peki ne zaman senle konuşabiliriz? Evet diye bir ortak karar için hem kendimi ifade etmek hem de yeni bir deney yapmak için alanı açmak. Evet bir sonraki programda bunu nasıl rica edebileceğiz onunla ilgili konuşacağız ee, toparlarsak yani iletişim akış çizergesi diye bir şey olduğunu düşünürsek kendimizi böyle bir önümüze şeme koyarsak ev o anda fark etmek yani ben şu anda kendimi ifade etmek mi istiyorum, ee, kendime bir empati yapayım bakayım kendimi merkezleyeyim ondan sonra karşı tarafın bakayım, mola mı vereyim. Ee, i̇kimizin de ihtiyacının ortak bir yerinde buluşmak için ne yapabiliriz? Yani gitmek istediğimiz nokta hep bağ kurmak ve hepsinde söylediğin işte bu işbirliği yani çocuğu etiket olarak değil de çocuk olarak etiketlemeden işbirliği içinde saygılı bir şekilde nasıl bir iletişime geçebiliriz bununla ilgili adımlar atmak. Evet bugün program çok hızlı gidiyor. Evet. <gülüyor> çok kısa bütün bunlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu şiddetsiz iletişim metoduyla iletişim kurmak için e, hakikaten yabancı dil öğrenmeye bazen benziyor. Çok pratik yap, yapmanın e, bana katkıda bulunduğunu gördüğüm zaman içinde. Bu nedenle eğer pratik yapmak isterseniz ebeveynlikle ilgili Judy e, Saruhan ve Gizem Alavşapçı pek çok e, etkinlik düzenliyorlar. E, bütün bunları Instagram'da şiddetsiz iletişim Türkiye sayfasından görebilirsiniz. E, Canan'a ve bana da e, empatinin gücü ya da Deniz Spatar hesaplarından ulaşabilirsiniz. Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.